14 Aralık 2017 saatler 11 gösteriyor değerli dinleyenler. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Yeşil Bülten programıyla radyolarınıza... Bilgisayar ve telefonlarınızı bize her nereden dinliyorsanız oraya misafir oluyoruz. Ben Utkızır'ı Teknik Masa'da Selahattin Çolak bu haftanın Yeşil Bülten'ini sizlere aktaracağız efendim. Bu haftanın gündemi aslında bütün haftayı oldukça meşgul eden e, artık çılgın proje mi diyelim adına akıl almaz proje mi diyelim. Bir altın madeni projesi e, Merih Madencilik izniyle izin e, izin Alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan e, bir sondaj faaliyeti yürütmüş zaten geçtiğimiz yıllar boyunca mevzu Gökçeada'da geçiyor. Yuvacık Köyü mevkiinde bir altın madeni projesi Gökçeada'ya bir altın madeni projesi. Kimsenin aklına yatmamış olacak ki aslında bizim Yeşil bültende çevre ekoloji mücadelelerine dair konuştuğumuz e, konuları e, çok da haberini yaptığını görmediğimiz medyada bile ses getirdi. E, şöyle bir Gökçeada maden yazarsanız eğer Google'a e, böylesi haberlere çok da ilgi göstermeyen medyanın bile olacak şey değil kabilinden sözlerini Görebilirsiniz e, medyada e işte tam da bu sebeple belki de Gökçeada'daki maden projesinin e, oluru yok gibi duruyor ama bir taraftan da alınmış izinlerle birlikte başlayacak chat süreciyle birlikte bir maden projesi devam ediyor. E, biz şimdi bu projeyi konuşacağız öncelikle telefon hattımızda Gökçeada belediye başkanı var Ünal Bey Ünal Çetin hoş geldiniz yayınımıza efendim. Merhaba, mutlu iyi yayınlar. Hoş bulduk. Ee, teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için, katıldığınız için de programımıza. Ee, şimdi ben e, detaylarına hiç girmedim sizinle konuşalım diye ama sadece meselenin e, çok garip olduğu e, herkesin malumu e, en azından haberlerden, yorumlardan da anlaşılıyor. Bu, bu hafta boyunca Gökçeada'da sizin belediye başkanlığı görevini üstlendiğiniz e, o, adada bir maden projesi gündemde. E, Öyle ki bu maden projesi için aslında yıllar öncesinde başlamış sondaj çalışmaları var. Bu sondaj çalışmalarının etkisiyle ilgili de sizin e, çokça eleştiriniz oldu. E, bir taraftan tabii evet. maden projesini duyar duymaz Gökçeada'da bir herkes bir araya gelmiş durumda bu iş olmaz evet. diye düşünüyor. Ne oluyor ne bitiyor adada e, bir sizden dinleyelim. Belki öncelikle projenin detaylarıyla birlikte. Yani şimdi tabii, 4 Aralık 2017 tarih itibariyle. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün e, duyurular sayfasında bir anda Gökçeada'da e, altın ve gümüş maden araması e, chat süreci başlamıştır e, diye bir duyuru okuduk. Ardından hemen bu konuyla alakalı olarak e, gerekli girişimlerde bulunduk ve Gökçeada'daki yaşayan e, bütün Gökçeada'lı vatandaşlarımız ve Gökçeada sevdalısı bütün dostlarımızla birlikte bunun Gökçeada'da olmaması adına bir kamuoyu oluşturmak ve bütün yetkililere Gökçeada'nın e, öğüneceğimiz ve anlatacağımız çok daha kıymetli yönleri varken altın ve gümüş e, konusunda bahse e, konu olmasından duyduğumuz rahatsızı iletebilmek adına bir çalışma başlattık. Şimdi tabii e, Gökçeada e, birçok noktada enleri olan e, ve toprak üstü, yer üstü zenginlikleri kat ve kat zengin olan ve bunlar aslında <gülüyor> milli ekonomiye katma değer sağlaması gerekirken e, altın ve gümüş toplan altındaki madenle uğraşmak ve e, posasını bırakmak kadar e, böyle saçma sapan bir projeyi kabul etmemiz de çok mümkün değil Gökçel'de. E, de baktığınız zaman şu anda altın ve gümüş aranmasıyla alakalı 98 sayf sayfalık bir proje metni var. Bu proje metniğini de biz başından sonuna kadar okuduk. Yaklaşık Kırklar e, sondaj yapacaklar tabii arama aşamasındayken e, ve bu sondaj aşamasında kullanacakları e, kimyasallar ve mineraller dahil olmak üzere ve kaç ton e, toprak harfiyatı yapılacağına kadar hepsi e, yazılmış ve bunların hepsini biz inceledik. E, ve proje bedeline baktığımız zaman da 229 bin liralık bir proje yani 229 bin lira karşılığında 297 kilometre alanı siz tehdit altına alamazsınız. Böyle bir mantık söz konusu değil. Bu da tamamen bir ekonomik cinayettir. Neden ekonomik cinayettir? Çünkü gökçerde halihazırda süre gelen ve ortaya koyduğumuz bir vizyon var. Bu da uzun yıllar süre devam edecek, sürdürülebilir olacak. Ee, ve buna da aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ve Tarım Bakanlığımızın çok ciddi destekleriyle, bu konuda Tarım Bakanlığına da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de 6 tane eko, e, tarım e, yapılacak havza ilan edildi. Bunlardan bir tanesi gökçerde. Ee, ve bunun yanında e, Çevre Şehircilik Bakanlığı 2015 yılında 1,100 binlik Balıkkeşir Senakkale çevre düzeni planını onayladığında buranın yerinde tüketimi destekleyen agro ve ekoturizm tesislerini e, tamamen onayladı ve biz bu aşamadan sonra her şey dahil, ultra her şey dahil tatil anlayışından ziyade insanların burada sağlıklı, ee, ekolojik tarımın e, en güzel şekliyle yapıldığı en doğru şekliyle yapıldığı sağlıklı mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamın sürdürüldüğü bir turizm adası tarım adası haline getirebilmek adına bir vizyon belirledik. Yani böyle bir hedef belirlemişken bir anda altınla karşılaşmak tabii ki bizi hayal kırıklığına uğrattı ve bütün mücadelemizle Bizim yıllardır üzerine çalıştığımız ve belli bu vizyon üzerinde ilerlemek ve yol kat etmek. Münal Bey aslında şurada şöyle ilginç bir durum da çıkmıyor mu karşımıza? Yani bir taraftan evet. Tarım Bakanlığı eliyle e, organik tarıma evet. yönelik destekler verirken bir taraftan evet. altın hani olmayacağı belli e, ikisinin yan yana Gökçeada gibi bir yerde evet. durmayacağı belli en azından evet. burada bir evet. koordinasyona dair de bir en azından sıkıntı göze çarpıyor sanıyorum. Yani kesinlikle bu konuyla alakalı bir koordinasyonda bir problem var kesinlikle çok doğru çok haklısınız. Hem bir de Türkiye'denin malum 2011 yılında uluslararası uluslararası ağda çok etkin olan merkezi İtalya'da bulunan bir Città Sulu yavaşsınız 2011 yılında Seferi ishardan sonra Türkiye'deki en kıdemli, Cittesulov ada, e, ilçelerinden bir tanesi ve dünyada da Cittesulov ilan edilmiş tek adadır e, Gökçeada. Şimdi bu altın e, ve gümüş madenin aranmasının, bulunmasının e, kamuoyunda ve basında yer almasının ardından İtalya'da e, Cittesulov e, Genel Başkanı e, Stefano Sani e, şahsımıza bir metin göndermiştir bu metinde ifade bulduğu üzere eğer Gökçeada altın ve maden noktasında devam eder ve bu çalışma başlarsa Gökçeada'nın bu ünvanının alınacağı bize belirtilmiştir bu hem Gökçeada hem de ülkemiz açısından çok ciddi bir prestij kaybıdır e, Sıta Slovakiyemiz 11 tane şu anda e, ülkemizde Sıta e, ilçemiz bulunmakta ciddi kriterlerden ve sınavlardan geçerek bu imvanı almış. Şimdi böyle bir e, dünyada uluslararası bir ağın içerisinde bulan, bulunan ilçemizi ve e, gastronomisi ile efendim ekolojik tarımıyla doğallığıyla e, bütün kriterlerin üzerinden aldığı puanlar sonucunda bu ağa dahil edilen Gökçe adamızı sadece altın ve gümüş aramak düşüncesiyle bu ağın dışında bırakmak ve bu unvanın Gökçe'de tekrar alınması sadece adamız açısından değerlendirmemek lazım. Ülkemiz açısından da çok ciddi bir prestij kaybı olur ün abi e, bir evet. e, bir araya geliş de oldu bu hafta içinde Be, pek çok toplantılar yapıldı Çanakkale'de Gökçeada'da benim evet. aldığım bilgilerde evet. o yönde e, ciddi bir bir de yani biz bunun karşısında duracağız gibi bir inisiyatif çıktı ortaya Gökçeada evet. yerlilerinin evet. de e, içinde evet. ağırlıklı olarak bulunduğu e, siz de keza e, b, yani evet. bu altın madeni projesinin olmazlığı üzerinde ö, öyle bir noktada evet. duruyorsunuz e, bu evet. sondaj izinleri sizin döneminizde verilmedi bunu buraya bir not olarak düşelim değil mi? E, yani maden araması için e, verilen daha önce verilen sondaj izinleri sizin Aynen. döneminizde verilmedi. Ama siz Aynen. burada e, önemli bir şey de söylüyorsunuz. Belki onun da altını çizmek lazım. Son olarak o noktaya da bir değinin istiyorum sizin mücadeleyle ilişkiniz anlamında. Siz bunu e, siyasetin karışmasını istemiyorsunuz anladığım. O parti bu parti gibi bir e, durumun ortaya çıkmasından ziyade... ...tüm paydaşlarıyla birlikte Gökçe Adalıların bu maden projesini istemediğini... ...gerekli yerlere sesini duyurabilmesi yönünde bir çaba ya harcıyorsunuz sanıyorum. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Benim de bu konuyla alakalı kanaatim kesinlikle doğru. Yani hiçbir şekilde siyasetle hiç alakası olmayan bir mevzu. Bahsettiğimiz konu ülkemizin en büyük adası. Türkiye'nin en batısında güneşin en son battığı... Ee, oksijeniyle, tabiatıyla, doğasıyla Organik e, tarımıyla ile su sporlarıyla Su altı dalışlarıyla e, Dünyadaki yani Türkiye'deki su altı milli parkının e, Sadece gökselde olması O kadar çok enlerin olduğu bir yerde e, Altın ve malen aranması gibi e, Doğaya Bu söyledik biraz önce sıraladıklarıma zarar, hepsine zarar verebilecek e, Bir unsur noktasında Bunun siyasi için ulaşması kadar a istikal bir durum olamaz yani ben şu an itibariyle Gökçeada Belediye Başkanı olmam sıfatıyla sizinle şu programa katıldım. Ama bu görevde olmasaydım yine bir vatandaş ünal olarak bu konunun tamamen karşısında net bir şekilde olur. Yine bu konuya destek verirdim Dolayısıyla bizim ilçemizde yaşayan bütün siyasi parti temsilcileri bu konuyla alakalı olarak bu işe siyasi yaklaşım gösterip farklı manevralar yapma, Durumları söz konusu bile değil, böyle bir durumla da karşılaşılmıyor zaten. Herkesin ortak bir şekilde tepki gösterdiği ve Gökçeday'a sahip çıktığı çok aşikar bu konuyla da alakalı bizlere destek veren bütün siyasi parti ilçe temsilcilerimize, bölge milletvekillerimize, il başkanlarımıza hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. konuşacağız meselenin detaylarını. Umuyoruz maden projesi ortadan kalktıktan sonra, rafa kaldırıldıktan, belki tümüyle iptal edildikten sonra Gökçeada'nın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, kıymetli bir yer olduğunu, Gökçeada'nın değerlerini bir konuşmak üzere yine yayınımızda konuk edeceğiz umuyoruz sizi Ünal Bey. Çok mutluluk duyarım Utku Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de bizlere bu konuda vermiş olduğunuz destekten dolayı. Biz de size çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için, katkılarınız için efendim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Evet değerli dinleyenler Ünal ile başladık. Ünal Çetin'le Gökçeada Belediye Başkanı'yla 94.9 Açık Radyo'dasınız. Yeşil Bülten programını dinliyorsunuz. Ünal Bey'in vurguladığı çok kritik noktalar var gerçekten. Son bölümdekini e, değineyim ben de. Ben de bu yayında hiç parti adı zikretmiyorum. Zikretmeyeceğim. Zira bunun bir partiler üstü mücadele. Bu adanın varlık yokluk mücadelesi olduğunu söylüyor. E, konuştuğum herkes de Ünal Bey de dahil olmak üzere. Gökçeada Belediye Başkanı. Yani buradan bir e, siyasal kazanç elde etmek noktasında kimsenin bir e, en azından niyeti olmadığı çıkıyor ortaya. Tabii ki siyasal Yasal mevzulardır maden projeleri, doğayı, çevreyi e, tahrip edecek projeler. Ama velakin e, <gülüyor> belediye başkanı Ünal Çetin de dahil olmak üzere burada partiler üstü bir mücadeleye Gökçeada'nın bir arada mücadelesine ihtiyacı var diyor. Bu mücadelenin adımları da atılmaya başladı aslında. Şimdi biraz onları da konuşacağız. E, Gökçeada Gönüllüleri Derneği Başkanı Safiye Alev Karayel telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Bey. Merhaba Utku Bey. Şimdi birkaç toplantı yapıldı bizim sizinle konuştuğumuzda evet. da siz bana detayları aktardınız ama dinleyenlerimizle de paylaşalım. Ünal Bey'in de belediye başkanının da işte tavrını aktarma yansıtma fırsatı bulduk dinleyenlerimize. Ve durum şöyle anladığım kadarıyla bütün partilerin temsilcileri dahil olmak üzere. Gökçeada'da bir maden projesinin olmayacağını söylüyorlar. Olmaması yönünde de herkes elinden geleni yapacak gibi Anlaşılıyor şimdilik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bize biraz anlatın oradaki ortamı. Vallahi ben şu anda esasında buradaki birlikten mutluyum. Tabii ki bu haberden hiçbir şekilde mutlu değilim. Zaten haberi bizim avukatımız olan çevre komisyonu başkanı da olan Çanakkale'de Ali Furkan Bey bildirdi bize. Biz de belediyeyle paylaştık. Bir anda büyük bir paniğe kapıldık hepimiz beraber. Ama güzel olan belediye başkanımızın bu konudaki duyarlılığı çok yüksek. Ve güzel bir toplantı yaptı Çanakkale'de. Hepimiz oradaydık. Bütün dernekler, adayla ilgili çevre koruma dernekleri, yani her türlü derneğin temsilcisi vardı. Ve şimdi daha sonrasında orada bir şey oluşturduk, bir topluluk oluşturmamız gerektiğini, daha güçlü olmak için bütün derneklerin de bunun içinde olması gerektiğini düşündük. Biz uzun zamandır Gökçe Alagönüleri Derneği olarak, Adanın çevre konularıyla zaten çok ilgiliyiz. Siz de bize çok yardımcı oldunuz. Bir sürü Esnafım. haber yaptınız, radyo programları yaptınız. Adada sadece bu sorun yok. Ama bu şimdi ölüm kalım meselesi diye düşünüyorum ben. Diğer bütün sorunların önüne geçti. Ee, ama şöyle bir şey oldu. Biz o günkü toplantıda e, gruplar oluşturduk. Medya, e, bilgilendirme, hukuk. Ve aktivite grupları oluşturduk Ve oradan döner dönmez adada yine bir toplantı yaptık Salı günü akşamı Dün yine bir toplantı yaptık Bugün yine yapacağız Baya bir ilerleme kaydettik Gökçe Adalıların bu konudaki duyarlılığı çok yüksek Şimdi e, konudan bilgisi olmayan Kişileri de bilgilendirme grupları Köylere gidecek Muhtarlarla e, konuşacak Daha önce zaten 30 tane dernek var adamızda Biz Gökçe Adalı Derneği olarak Tek tek hepsini aradık Bu konuda bilgilendirdik ee, ve e, Büyük Millet Meclisi'nde de bir e, basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra daha fazla yere ulaşmak ve bunun kesinlikle durdurulması gerektiğini anlatmak e, istiyoruz. Ve ben durdurulacağına inanıyorum. Dün e, bu altın aranacak olan bölgeye gittik biz kendi dernek e, üyelerimizle. Gerçekten yani o kadar güzel birer kuşlar vesaire bazı yerlerde aramalar yapılmış, tahrip edilmiş. Bazı yerlerde yakılmış, hatta Kaplumbağa ölülerine rastladık, bir sürü doğadaki küçük hayvanların ölümü, ölümünü gördük yani. Orada sular akıyor, üç tane dere var, dört tane dere var neredeyse, bunların bağlanı, bağlandığı yerler var, göletler var, o göletlerden göletlere bağlanıyorlar, denize akıyor. Yani burada bu altın aranması olayı inanılmaz saçma, herhangi bir maden için de çok çok saçma bir yer. Zaten küçük bir yani büyük bir ada burası. Türkiye'nin büyük adası olmasına rağmen çok büyük bir alan değil. Bunu bu şekilde harcamak inanılmaz geliyor bana. Burada hayvancılıkla uğraşan, arıcılıkla uğraşan, balıkçılıkla uğraşan, onunla turizmle uğraşan birçok yani herkes bununla geçiniyor. Ayrıca şu anda turizmcilerin de bence ayrıca örgütlenip ayağa kalkması gerekir. Çünkü turizm konusu adanın e, öncelikli konusu da olsa, ekoda olsa, denizde olsa her şey bunun için adanın e, sürdürülebilir olması için çok çok mühim. E, biz elimizden yapıyoruz. Şimdi işte e, bu gruplar bir, bir arada biz koordinasyonun olarak çalışıyoruz. Şu anda işte bir Twitter e, Facebook ve Instagram sayfaları açılıyor. Bilgilendirme e, toplantıları yapılacak şimdi başlayacak. E, Pazar günü hafta sonu Adana'nın merkezinde bir stand açılacak ile ilgili. Ve stickerlarla, işte bütün haberleri her zaman gündemde tutarak biz bunu hep gündemde tutacağız. Ve sonuna kadar da savaşacağız. Gökçeada Gönüllerin Derneği zaten bu amaçla kurulmuş bir dernek. Şimdi bu kurduğumuz topluluk dernekti. bizim derneğimizin de üstünde bir topluluk. Biz her zaman zaten destekçisiyiz. Bence... Belki de hep söylediğim gibi her şerde bir hayır vardır diyorum. Bu Gökçeada'nın Gökçeada değerlerini anlaması için sadece maden anlamında değil, imar anlamında da, temizlik anlamında da, doğa sevgisi anlamında da bunların değerini anlaması için çok önemli bir durum. Halkı çok fazla etkileyecek bir durum. Şimdiye kadar inşaatla e, vesaireyle ada bir sürü tahribat gördü. Fakat bu işleri yapan insanların da malları, Mülkleri şimdiye kadar yaptıkları yatırımların da değeri düşecek burada altına arandığı zaman. Yani onun için herkesi direkt etkileyen bir konu. Birlik içindeyiz. Ee, i̇nşallah durduracağız hep beraber. Şu be, gezmeye gittik dediniz ya maden evet. aranacak alanı. Evet. Ee, şimdi sondajlar sebebiyle e, Ünal ile o bölümü konuşamadık. Belki birazcık sizin değinmenizi isteyelim Alev Hanım. Ee, bu sondajlar sebebiyle adanın yeraltı sularındaki adanın yeraltı evet. suları aslında insanların da oradaki doğanın da e, kullandığı sular, yaşamı için gerekli olan sular onlar da ciddi bir e, değişiklikle ortaya çıkmış. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bu sondaj faaliyetleri sebebiyle değil mi? Evet, biz birebir yaşıyoruz. Biz kendi Hı. köyümüzde de kaynak suyu kullanırız yıllardır. Motor falan bir sistem koymuştuk Bu sene çok zorluk çektik Geçen sene de kötüydü ama bu sene daha da fazla zorluk çektik Giderek etkisi artarak devam ediyor Çünkü sularda bulanıklaşma oluyor Ayrıca işte çamurlaşma oluyor Yanı sıra su yolları değişiyor Şimdi bir, çok fazla derin açılan bir yer olduğu zaman Su direkt derinliğe doğru gidiyor Bu yüzden su yolları değişiyor Su kaynakları kayboluyor e, Ada için çok büyük bir kayıp Bizim adamızın en büyük şansı bu. Gökyapı ada olmasının nedeni bu. Yani o kadar çok su kaynağımız var ki ve bunları değerlendirmemiz gerekirken şimdi biz bunu kimyasallarla vesaire kirletmek yani akıl almaz bir yanlışlık, akıl almaz bir yanlışlık ve ben enerji bakanlığının tarım bakanlığıyla konuşmadan nasıl böyle bir şeyi desteklediğini. Özellikle Çanakkale Şehircilik, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın da bunu nasıl onayladığını hala anlayamıyorum. Fakat ben bütün bu olayların başlangıcı olarak 1 bölü yüz binleri suçluyorum. Balıkesir ve Çanakkale 1 bölü yüz bin planları, çevre düzeni planları zaten yağmaya açık olarak düzenlenmiş bir şey. Biz dernek olarak 4 dava açtık, 4'ü birleştirildi, bilirkişi raporları falan geldi. Fakat bütün yanlışlar aynen kabul edilmiş durumda şu anda. Ben 1 bölü yüzbinlerin bu kadar fazla santral, ondan sonra işte maden, bilmem ne bu tip şeylere izin verdiğini düşünüyorum. Belki oradan başlamak lazım bazı şeylerde. Odaların da bununla ilgili yani şehir plancıları odası, mimar odası vesaire bunların da davaları var. Biz biz de onlara dahiliz. Ama olumlu sonuçlar alamıyoruz ne yazık ki. Peki şimdi bu yapılan sondaj yani madem projesi de evet. eğer zaten ortaya çıkacaksa muhakkak bunun bir hukuki mücadele ayağı da olacaktır. Ee, olacak. Siz bunu planlamışsınızdır ama şey geldi aklıma bu yapılan sondajlar sebebiyle onların etkileri sebebiyle acaba e, bu izinlere ve o sondajı yapanlara dair bir hukuki e, yönelim içinde de olacak mısınız? Yani bir dava açmak. Ee, olacak fakat şöyle bir şey öğrendik ki süreci <gülüyor> boyunca çet raporu vesaire hani gereklidir ya da gerekli değildir sonucu çıkmadığı sürece dava açılamıyormuş. Onun için şu anda bunu bekleyeceğiz. Benim şu anda beklediğim merih madencilik ya da kim olursa olsun bunların bu projeyi geri çekmesi. Ve belediyenin ve bakanlıkların yani çevre ve sarım bakanlığının ve enerji bakanının Gökşehir'e destek olarak bu projenin bir daha tekrar edilmemesini sağlaması. Yani başkanın da söylemek istediği bu esas Yani bir daha bunu her seferinde yaşamayalım. Biz turizm, hayvancılık, organik tarım olarak bu adayı devam etelim. Zaten Türkiye'nin büyük iki tane adası var. Biri Bozcaada, biri Gökçeada. E biz bunları da koruyamayacaksak ne yapacağız daha adaları yani? Bütün adalarda yağma var. Adalar savunmasıyla konuşuyoruz. İstanbul Adaları aynı durumda. Bozcaada geçen sene biliyorsunuz bütün gazetelerdeydi. Bizde aynı şey vardı. Yani bütün adalara bir saldırı var. Niçin bu kadar doğaya bu kadar, yani birkaç yerde örnek olarak kalamaz mı bizim ülkemizde? Fransa'ya gidiyorsunuz, bir yer görüyorsunuz. İtalya'ya gidiyorsunuz, hiç bozulmamış yerler görüyorsunuz. Neden yani? Bir, birkaç adayı hiç olmazsa bırakamıyor muyuz biz böyle? Ben anlayamıyorum. Evet ki diğer adalardan söz açılmışken Yassıada daha geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Artık evet. bir ada olmaktan çıkmış durumda. Bir beton, deniz ortasında bir beton bloğa ...dönüşmüş durumda. Bu, bunu da ekleyelim buraya. Ee, adalarla ilgili sizin bu e, yaptığınız diyelim eleştirilere bir de yassığa da ekleyelim. Diğer adalardaki durumda herkesin e, zaten malumu. Ee, şu şey daha söyleyeyim. Buyur, buyurun. Bir de biz çok destek gördük. Özellikle Kaz Dağları Derneği'nden. Hmm. Bizimle hemen irtibata kendileri geçtiler. Hmm. Ondan sonra ve bize her türlü yardımı yapmaya hazırız dediler. Diğer derneklerden de gördüğümüz yardımlar için, medyada çıkan haberler için tüm medyaya çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah durdurulacak ve Gökçeada'da bunu hep beraber kutlayacağız. Bize destek olan herkesle birlikte. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz e, Alev Hanım bir de sadece ben de buraya bir not düşmüş olayım sadece chat e, raporu çıktıktan sonra değil başka vesilelerle de açılabiliyor bildiğim kadarıyla dava hatta o sondajlar sebebin sondajların bir etkisi olduysa. Ee, o etkiye dair bile bir e, hukuk mücadelesi yürütmek mümkün. Tabi hukuk mücadelesi değil aslında olan oradaki Gökçeada'nın, Gökçeada'lıların iradesi bunun altını çizeyim ben de yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yani hukuk mücadeleleri da. şöyle söyleyeyim. Hukuk mücadeleleri hem çok uzun sürüyor evet. hem de e, taraflı davranışlar olabiliyor, yanlış kararlar olabiliyor, yeri tanımayan insanlar olabiliyor. Yani hukuk mücadelesi önce... Bizim e, halk olarak e, mücadelemiz, ondan sonra tabii ki gerekirse hukuk mücadelesine gideceğiz. Bizim daha önce burada burada yapılan imarla ilgili e, bir sürü mahkememiz vesairemiz oldu, ama süreç çok uzun oluyor. Bunu bir an önce durdurmamız gerekiyor. Ama avukatlarımız var, hukuk e, grubumuz var. Bunlar bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacaklar yapacaklardır. Harik. Uyarınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilginiz ziyade. için de çok teşekkür ediyoruz. Ben, ben size vakit ayırıp katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Alev Hanım, ee, tabii hiç konuşmadık ama bir de e, malum otel projesi vardı yıkım kararı çıkmasına rağmen orada e, <gülüyor> duruyor o otelde. O da geçtiğimiz hafta e, biriydi. Tabii... Hiç vaktimiz kalmadı <gülüyor> Alev Hanım bir cümleyle rica ediyorum. Başka bir programda inşallah. Be belki de öyle yapalım çünkü yıkım kararı olan bir e, oteldi bildiğim kadarıyla değil mi? Öylece kaldı evet. durdu. Ee, Alev Hanım çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Ben de çok teşekkür Görüşmek ediyorum. İyi güzel. yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet Gökçeada Gönüllüleri Derneği Başkanı Safiye Alev Karayel ile konuştuk. Mevzular açıldıkça açılıyor tabii sürede anca yetiyor. Bir de otel projesi vardı bizim geçtiğimiz yıllarda bolca onun haberini yaptığımız Yeşil Yeşilbülten'de. O projeyle ilgili de lafı geçince tabii söyleyecekleri vardı. Ne yazık ki süre izin vermedi. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim değerli dinleyenler. Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Işıl Ertüzü'ne teşekkür ederiz.